Bölüm 273 Müslümanı küçük görme ve aşağılamanın yasak oluşu Ey iman edenler hiçbir insan başka insanları alaya alıp küçümsemesin. Belki o alaya alıp küçümsedikleri kendilerinden daha hayırlı olabilirler. Ve hiçbir kadın da başka kadınları küçümseyip alaya almasın belki de onlar kendilerinden daha hayırlı olabilirler ve hiçbiriniz başka birinde ayıplar arayıp onu karalamasın ve kınamasın kötü lakaplarla sataşıp atışıp birbirinize aşağılayıp bu kötü lakaplarla birbirinize seslenmeyiniz İman ettikten sonra, kötü bir at sahibi olmak, ne çirkin şeydir. Artık her kim, bu yasak ettiğim şeylerden tövbe edip dönmezse, işte onlar zalimlerdir. 49. Hucurat 11 Ayıp, kusur arayan ve göz kaş işaretleriyle alay edenlerin, Vay haline 104 Hümeze 1 Hadis 1576 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu: Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter.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 Rasulullah da şöyle buyurdu. Allah güzeldir. Güzeli sever. Kibirse hakkı kabul etmemek ve insanları hor görmektir. Hadis 1578. Cündep İbn Abdullah'tan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kişi, vallahi Allah, falan adamı bağışlamaz diye yemin etti. Bunun üzerine Allah da, falanı bağışlamayacağım hakkında, benim adıma kim yemin ederek hüküm verebilir? Ben onu bağışladım, senin amelini de boşa çıkardım buyurdu.